Geç! Çözüm Dergisi Dershaneleri. ÖSS. Bir buçuk milyon gencimizin kaderini belirleyen sınav. Bu sınavda en etkin görevlerden biri de dershanelerin. Bu parodimizi dershanelerimizin hoşgörüsüne sığınarak onlara hediye ediyoruz. Dershanacı geldi hanım! dersaneci, dersaneci. Dershaneci. Dershaneci. Buyur abla. Ne ablası lan? E, pardon yenge. Oha lan oha. <gülüyor> e, ah, kusura bakma be e, abi. E, buyur abi ne vardı? Dershanen kaç lira? Vallahi abi hafta içi gruplara 1000 TL, hafta dışı gruplara 1500 TL yapıyoruz e, abi. E, çok diyorsun oğlum in biraz. Kaç tane kayıt yaptıracaksın abi? Oğlum ne uzaktan bağırıyorsun? Gelsene şöyle biraz. Aa tamam abi. Kaç tane kayıt yaptıracaksın abi? Bağırma be oğlum bağırma ya. Aa, e, kaç tane kayıt yaptıracaksın abi? <gülüyor> Valla benim çocukla kayınçonun kızı var. İkisini de yazdıracağım işte. Aa, e, e, size ikisi 2000 YTL olur e, aylık, e, yıllık. Valla kardeş daha az önce ikisi 500 YTL olur dediler. Ya neyse tamam teyze, e, fiş almazsak 1000 TL yapalım ikisini. Ya ne teyzesi oğlum ya. <gülüyor> Alo, efendim sayın müdürüm. Evet efendim. Evet sayın müdürüm, aynen dediğiniz gibi dershanemize kayıt yapmak için sokak sokak geziyorum, evet. Şu anda caddenin başında tezgah kurdum, dershanemizin tanıtımına başlayacağım efendim. Evet. Ya sayın müdürüm e, bir şey diyeceğim ben dershanemizin hala bir sloganı yok ya çalışıyoruz. Ben bir slogan buldum onu arz etmek istiyorum. Evet e, şimdi bizim adımız kazan dershanesi ya. E, sloganımız da şu olsun diyorum. E, kazan kazandırır. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da kazandırdığına niye inanmıyorsun? Nasıl? <gülüyor> evet tamam sayın müdürüm. Bu arada rakip düdana dersanesinin yetkilisi de gelmiş kayıt için aynı sokağa tezgahını kurmuştu. Dersaneci geldi hanım dersane, dersaneci düdana dersane desene. Alo. Buyurun sayın müşterim. Ee, evet efendim evet. Aynen dediğiniz gibi maalesef bizden önce biri tezgah açmış. Ama salağa benziyorum. Hemen dersanemizin tanıtımına başlıyorum efendim. Efendim. Yok diyorum ki hemen dershanemizin tanıtımına başlıyorum. Saygılar, saygılar müdürüm, baş müdürüm. Sevgili öğrenci kardeşlerimiz, biz dürdane dershane olarak uzman eğitim kadromuzla sizlere hizmet vermekten gurur ve onur duyuyoruz. Dershanemizi gelip görebilirsiniz. Beğenmezseniz para yok. Dürdane dershane isabetli tercihiniz. Hizmette çizgi ötesi, hizmette sınır yoktur. İkinci adresiniz dürdane, dürdane, dürdane bir dünya markası. <gülüyor> Dershaneymiş la. La bunların dershaneciliğin yumuşak gelsinlerden bile haberleri yok. Bunların dershaneden anladığı ders, ha, ne? Dershane? <gülüyor> <gülüyor> sayın öğrenciler, sayın veliler, öğretmen veliler. E, İsviçreli Diş Hekimleri Birliği Kazan Dershanesini öneriyor <gülüyor> Bakın Bir öğrenci alıyoruz Ve öğrencinin bir tarafını Aha bu Dürdane Dershanesi ile Diğer tarafını da Bizim Kazan Dershanesi ile fırçalıyoruz Bakın Aha da fırçalıyoruz <gülüyor> Bakın Bunlarla fırçaladığımız taraf Zayıf kalırkene bizim dershaneyle fırçalanan taraf ne kadar da bakımlı Yani David Bakın bile bunun yanında bakımsız kalır Tıhah <gülüyor> <gülüyor> Dershane değil diş macunu Evet diş macunumuz da var İşte, işte bu görmüş olduğunuz Japonya icadı çift florillü Üçü bir arada piparat diş macunuyla sağlıklı dişler Gülübüsey yüzler sizi bekliyor Ayrıca sıkı durun, misvak özlü, diş fırçası da aha yanında bedava. <gülüyor> evet. Bir, efendim Sayın Müdürüm, e, efendim, şu ana kadar bir kayıt yok ama her an bir diş macunu satabilirim, evet. <gülüyor> evet, evet, tabii tabii, rakip dershaneyi alt etmiş durumdayız. Alt etmiş pe, halt etmişsin sen be. Duydunuz değerli vatandaşlar, halt ettiğimizi kendileri de kabul ediyor. <gülüyor> Duydun sahip, duydun, kabul Bize gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ödemede olaylık, gradikatına 24 ay taksit isteğine arabayla takas imkanı <gülüyor> ve sıkı durum dürdane dersane gurur ve staj sunar. Bu yıl ÖSS birincisi olan Şehmuz Yiğit Dürdane Dershanesinin öğrencisidir. İnanmayın la inanmayın sevgili vatandaşlarımız. ÖSS birincisi Şehmuz bizim dershanemizin öğrencisidir. Aha işte sınav sonuç belgesi. Dışşşşşşşt! <gülüyor> durun sayın vatandaşlarım. Aha da açıklıyorum. Bu yılki ÖSS sonuncusu Dilaverşen var ya. Bu ÖSS sonuncusu Dilaverşen, aha bu kazan dershanesinin öğrencisidir. Yuh la yuh yalana bak yalancı la yalancı. Yalan yalan yalan yalan dolan dolan dolan dolan iftira iftira iftira komple komple komple kumpas kumpas kumpas kumpas kumpas kumpas. Kabuyuna saygı yanlıyor. ÖSS sonuncusu olan Dilaverşen'in dershanelerimizden der, dershanemizden uzak vermek için yoktur. Kazan dershanesinden görülmemişizler. De. Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu. Ben Nidaa Ümitlü. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanımı bir yılda tam 59 puan artırdım. Ben, Çakır. ben Yunus Özdemir. Ben ben... Çözümü seç, öne geç. Çözüm Dergisi Dershaneleri. Zor etme ne olur. Çalış seni de olur. Almak kolay olur O binayı, binayı Çözüm çözmüş olayı O binayı, binayı Çözüm çözmüş olayı Perişan FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da